ajta mad an bi wa'diki mi a'ud billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in bi jilali fazl karamihi hem kendi haremine hem habibi sallallahu alayhi wa sallam efendimizin harem-i şerifine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 4-5 akşam namazını müteakiben aldık, sohbeti Hayder'de, Halid Caddesi'nde Hayder'de, inşallah Lalegul desi canlı veriyor, inşallah e, Akşam namazını müteakiben, saat işte Akşam 8'de, sohbet yine saat 8'de başlar, inşallah Urrahman Rabbimiz Tebarekev Teala, recep Şerif'in şaban Şerif'in bereketlerine nail eylesin ve Ramazan-i Şerif'e saad ve afiyetle ibadat taat ile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 Namaz da fayda vermez, oruç da fayda vermez. Ve yarın ahirette insanın hiçbir salih amelinden, hayır hasenatından fayda görmesi düşünülemez. Bundan dolayı Eveliyet iktidarımızı tasdik edeceğiz. Bu dersleri güzel takip edeceğiz. Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizlere hüsnü ifadeler, sizlere hüsnü istifadeler nasip mevsel eylesin. Amin. İmam Gazali Hazretleri Kaddesallahu Sürruhu bu Kavadül Hakait isimli eserinde ki Resulullah Sallallahu Teala Aleyhisselam Efendimiz'de manevi iltifata mazhar olmuş ve diğer ulemanın, müştehitlerin yazdıkları hakait kitaplar içerisinde en ziyade e, Resulullah Sallallahu ve Efendimiz'in itibarına nail olmuş bu eser Onun bunu tercih ettik. Bu bahiste Allah-u Teala'nın tenzihini konu ediyordu. Bundan evvelki de derslerimizde de. Allah-u Teala'nın tenzihi. Neden tenzihi? İşte değişikliklere maruz kalmaktan, tegayürattan, intikalattan bunları anlattım. Tabii bir evvelki ders kaç hafta evvel oldu yani şimdi, geçen haftaki ders değil. Ama tekrarı size zannediyorsam verildi sonra havadisle ittisafu yani sonradan olma eee şeylerle Allahu Teala'nın vasıflanması mümkün değildir ve Allahu Teala bunlardan münezzehtir, mukaddestir, son derece uzaktır. müberradır. Yani uzak tutulmuştur. Ve bize lazım olan nedir? kendi eee itikadımızda Bu işlere yer vermemek, bu fikirlere yer vermemek. Şimdi bunu konu edecek bir ibaresiyle e, buyuruyor ki, bizim kaldığımız noktada tabi bazen bir kelime, bir cümle bizi bir saat, iki saat, belki günlerce oyalayabilecek kadar e, büyük ilim ihtiva ediyor. Çünkü Allah Teala'dan bahsediyoruz. Mevla'dan konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Allah Teala'dan bahsederken e, insan e, ne oluru dinden de çıkabilir, kafir de olabilir. Bütün amelleri de hapt olabilir. Yani nen ikâ kalır? Ne, ne, Din iman kalmayınca hiçbir şey hiçbir şeyi şey kalmaz yani. Allah Teala'dan konuşurken insan dikkatli konuşacak. Düşünürken de dikkatli düşünce itikat bakımından. Ama vesvese şey yani kalbine bir şey gelir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 Bu noktaya geldiğimizde Mevla'mız hakkında bundan evvelki dersleri dikkatle takip ettikten sonra buyuruyor ki la تَحُلُّ الْحَوَادِثُ لَا تَحُلُّ حُلُّلَ etmez Hulul etmez yani nüfuz etmez, işlemez, girmez manasına gelir. hu اللّٰهُ تَعْلٰهُ zatına Haşa Ne? Hulul etmez. Nüfuz etmez, sirayet etmez yani geçmez, ilişmez, bulaşmaz manalarına Türkçe'de daha geliyor. Neel havadithu. Havadith. Şimdi havadith ne demek? Sonradan olan şeyler demek. Sonradan olan şeyler allah Teala ile kaim olmaz, mevcut olmaz. Allah-u Teala'nın zatında var olmaz. allah Teala bunlarla vasıflanmaz. Mesela yani sonradan olan şeyler diyelim bizim ilmimiz ondan sonra bilmemiz, işitmemiz, görmemiz, irademiz, güc kudretimiz, gücümüz bunların hepsi sonradan arız olma şeyleri. Doğduk. Allah ahracuke min butunihum ma'te la ta'lemunashaye. Analarınızın karınlarından sizi çıkardık vakitte Bir şey bilmezdiniz buyuruyor. Hoca alelikuş şem'a alebsara ve lafida sonra işte işitme o uzuvları, gözler, kulaklar, gönüller, kalpler verdirse e bu da tabii bir zaman sonra gelişiyor birkaç yaşta. Sonra hepsinin gelişme süreçleri var. Fark etme, ayırım yapma falan sonra. Kudret güç zaten hepten vardır bir şekilde. Yani bir 5 yaş 5 aylık çocukla 5 yaşında çocuğun kudreti bir mesele. Her sene, her ay gücü kuvveti tutması, kaldırması, her şeyi gelişiyor, değişiyor falan. Bunlar hep sonradan e, hadis olan şeyler. Şimdi Allah-u Teala'da böyle bir şey bulunmaz. Çünkü Allah-u zatı kadim. zatı kadim ne demek? Evveli yok. Başı yok, başlangıcı yok. Ne kadar geri gitsen Allah-u Teala'nın olmadığı bir zaman dilimi yok. Zaten zamanı o yaratmış. Zaman mefhumu allah Teala üzerine cari değildir. İşlemez geçmez. Ve lâ acri aleyhi zamanu. Çünkü neden? Zaman e, işte sonradan yaratılan Ee, güneş ay ve feleklerin işte sistemleriyle yine sonradan yaratılan e, gökler yerler dağlar taşlar senin benim gibi işte mahlukat üzerinden e, efendim güneşin ayın e, devranları ile seyranları ile feleklerin dönmeleriyle ile falan e, zaman mefhumu gelişiyor. Hepsi sonradan yaratılmakla alakalı şeyler. Allah Teala kadimdir, evveli yok. Evveli yok demek zaman mefhumu Allah Teala hakkında yok. E, o zaman kadim oluyor.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 Muhammed Mustafa da olsa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru, Efendimiz ve sellem nuru ilk yaratılandır orada da ta tartışma var yani ulema arasında ilk yaratılan mahluk nedir meselesinde ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru da mahluktur sonradandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ham maddesi de sonradan tamam bedeni zaten belli 1400 küsür sene evvel doğduğu tarih belli onu konuşmuyoruz. Ruhlar bakımından e ruhlarımız bedenlerimize göre eskidir. Bizim de ruhlarımız bedenler yaratılmadan işte 4000 sene evvel ruhlar yaratıldı. Ondan 4000 sene verdizıklar yaratıldı. Ruhlar aleminde işte eler vah cunudü mücennedetin Buhari'de sayh hadiste geçer. Ordular halinde hareket ederdiler. Ruhlar or, yani grup grup, küme küme olmuşlar. Fe ma ta'arafen minha telefe Orada tanışanlar dünyada ülfet kurarlar. 40 yıllık dostu gibi ilk gördüğü adamla kaynaşırlar.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 Evvel, evvelinde, öncesinde yokluk olmayan hiçbir varlık yoktur. Bütün varlıkların geçmişinde yokluk vardır. Ancak Allah-u zatı ve sıfatları müstesna. Sıfatlar da el-i e göre kadim olduklarından zattan ayrılmaz. Onun için sıfatlarla zat birbirinden ayrılmaz. Onlar kadimdirler. Bu yüzden Allah-u Teala'ya havadis hulul etmez. Niye havadis hulul etmez? Sonradan yaratılan şeylere hülül etmez. O da sonradan yaratılan şeylere hülül etmez. Şimdi bunun düşündüğün zaman Allah'ın arşa istivasının haşa oturmak manasında olmayacağı kesin anlaşılıyor. Çünkü arş sonradan yaratılmıştır. allah Teala ona otursa haşa hülül etmiş olur, sıraat etmiş olur, cülüs, istikrar getirir. E bu da hülül demektir. E Allah-u Teala mekandan münezzeh. Niye mekandan münezzeh? E bütün mekanlar sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılmış da Allah Teala'ya irtibat kuramaz. Hiçbir vecihle irtibat kuramaz. Ancak Allah'ın mahluku olması, Allah'ın da onun khaliki olması, Allah Teala'nın ona icat sıfatını taalluk ettirmiş olması, onu da Allah'ın yaratmasıyla yaratılmış olmasından başka bir ilişki kurulamaz. Zat ve sıfatlar arasında temas noktasında ilişki kurulamaz. Taalluk ve alaka da kurulamaz. Zaman sonradan yaratılmış bir ef'un. Zamanla Allah Teala'nın alakası yok mesela. Mekanla olmadığı gibi zamanla da yok. Çünkü bu ne oluyor? İrtibat oluyor. İrtibat olduğu zaman onun mahalle oluyor. Ya hali oluyor ya mahalle oluyor. Arşa oturursa oraya hal oluyor. Hulul etmiş oluyor. Efendim Allahu Teala'dan üzerinden zaman geçse falan işte ne oluyor? İşte Allahu Teala zamanın mahalle olmuş oluyor. İşte ne kadar sonradan yaratılmış ne diyoruz? Her şey sonradan yaratılmış. Allah'ın zatı sıfatları haricinde Bunların hiçbirinin Allah-u Teala yoktur? Efendim hülülü yoktur. Şimdi işte e, İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri için mektubattan falan hep bunlar hülülüye, ittihadiye, tevahdeti vücutçular. Ondan sonra e, bu çok sakat bir fikir tabii. E, tasavvufta bir makam mertebe olabilir ama o da e, onlar Allah-u Teala ile bütün eşyanın birleştiğini efendim haşa... ...Allah-u Teala'nın kuluna hülül ettini, kuluna Allah-u Teala'yı nüfus et, haşa. Söylemiyorlar. Böyle bir şeye inanan kafir olur. Orada da vahdeti da çok tasavvufi izahları var ama ne lüzum var izahına yani şu an. Ehl-i Sünnet'e muhafık bir akide değil. Bir, bir manevi bir haldir, insan onu kendinde şey eder. Ama Ehl-i Sünnet itikadını bildiği için onu aşar hulûl işte allah Teala ben içime girdi aşağı. Ee, i̇şte ben Allah'u, işte hallâ ci enel-hak dedi. Ya ben kayboldum, ben yok oldum. Allah-u Teala benden efendim size nidâ diyor ses. İşte Musa Aleyhisselam'ın ağacı mesabesinde. Musa Aleyhisselam'ın ağaçtan nidâ, inniyene rabbuki. Ben sen Rabbim dedi ağaçtan, ses ağaçtan geldi. E ses ağaçtan geldi, orada Allah-u Teala bir ses halketti allah Teala bir ses icad etti, o sesi duyurttu. Yoksa Allah-u Teala'nın kelam sıfatı gidip ağaca girmedi. Ve ağaç da Allah-u Teala'nın e, zatına, sıfatlarına mahal olmadı yani. Ama Allah-u Teala bir ses icat ediyor, o ses mahluktur. O duyulan, efendim, e, ben sen Rabbin'im nidasını duymuş oluyor. Burada ne yok? E, Allah-u ne zatını, ne sıfatlarının, e, efendim... E, o ağaca girmesi nüfuz etmesi rahmet etmesi diye bir şey yok. Şey i̇şte, tasavvuf ehlinin böyle şatahatı, şatahatı vardır. Şey i̇şte, mahfil cübbeti gayru lacüp içinde Allah'tan başkasıyım yok der. Yani Ebü'l-Ezdel Bistami Hazretleri'ne atfedilen e, subhani ben ben tenzih ederim gibi şeyler vardır. Ama buradaki manaları güzel anlamak lazım. Buradaki mana o Allah Teala'nın kendini tenzih ettiğiyle Allah Teala'yı ziklediyor mesela. Ona bakarsan Sübhanelezih Esra. Kur'an'da da Allah kendini tespih etmiyor mu? E Sübhani ben beni tespih ederim buyurmuyor mu? Buyuruyor kendi için. Kendi için burada Sübhani Allah buyurmuyor mu? E, yani ben Allah'ı tespih ederim buyurmuyor mu? Allah kendi zakir, kendi mezkür kendini. Onun için yani Beyaz Bestam Hazretleri de Allahu u Teala'nın kendini tenzihini zikrediyor. Sübhani ben beni tenzih ederim. Allah'ın kendini tenzihini zikrediyor. Bunu böyle anlarsak kolay anlamış oluruz yani. Kolayı budur bu işin. İşte Allah'tan başka bir şey yok. Allah'tan başka bir şey yok şu demek. Tesiri yok. Kimsenin iradesi bir şeye sökmez. Gücü bir şeye yetmez. E, efendim ben bir şey istesem de olmaz. Mevlana edilerse o olur. Bu manada tesiri, irade, kudreti kendine nefret ederken haşa suçları Allah atmak anlamında Cebriye mezhebinin itikadı üzere değil de yani la mevcudu Allah Tarikat tersi yapanlar işte bu, bu zikri de yapıyorlar yüz başlarında Ha Allah'tan başka mevcut yok. Allah'tan başka mevcut yoksa o zaman haşa gökler yerler sen ben herkesin şey, Allah mıdır haşa? E biz mevcut değil miyiz? Maddum muyuz? Yok muyuz biz? Hayal miyiz? O zaman Sofistaya fırkasına döneriz yani. E, biz hayal değiliz biz hakikatiz. Ama sun Allah ile et şey. Allah her şeyi yarattığına bir e, sabit durma e, sanatı işletmiştir. Muhkem yaratmıştır. Muhkem yarattığı için e, sen yoksa külünü savurla gideceksin de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 Ölmek isteyecek ölemiyoruz, yaşamak isteyecek yaşamıyoruz. Hasta olmamak isteyecek, hasta oluyoruz. Zengin olsam, e, isteyecek fakir oluruz. Fakir o, efendim, zengin olmak isteyecek, olamıyor yani. E şimdi İslam aleminin durumu, şu durumudur, uleması, evliyası, herkes dua diyor, herkes Allah'tan istiyor. E Mevla dilerse yaratıyor, dilemezse yaratmıyor. Onun için, hakiki mevcut, hakiki varlık sahibi, yani varlığı kendinden olan, varlığı kimseden emanet almamış, yaratılmamış olduğu için, Dolayısıyla vücudun hakiki hakiki varlık Allah'a mahsus manasında. Allah'tan başka mevcut yok. Var. Varız ama mevcutuz ama matum hükmündeyiz yani. Yok hükmündeyiz. Ne demek? İşlevimiz yok yani. Kendimizden haberimiz yok. Bağırsaklarımızdan haberimiz yok. Damarlarımızdan haberimiz yok. Felç olacak olacak haberimiz yok. Bir yerimiz tıkanacak haberimiz yok. Yani kendinden haberi olmayanın, varlığının ne hükmü olabilir? Varlığın hükümsüz yani. Hükümsüz bazı şeyleri işte diyorum biz. Diploma bilmem ne alıpsın eline. Efendim, koca kapı kata diploma bilmem ne. Gidiyorsun sana mektep diyor. bu hükümsüzdür bilmem ne. Kanun değişti bilmem ne, senin efendim, ezerden almışsın, muadelen iptal olmuş bilmem ne. Ezerde kızının elinde kalmış yine, ineği atsan yemez yani. Koca bir diploma ile beraber. Ama ne diyorlar, hükümsüzdür. Bir şey yapıyorsun, bir, bir şey alıyorsun, eski bir haklarmakları bile, hükümsüz oluyor. Yani etkisi yok. Etkisi olmadıktan sonra senin bir maaşına arttırış getirmiyorsa, ...sana bir sosyal faaliyet sağlığı atmıyorsun... ...bir doktora bedava muayene... ...olvesesene de diplomayı tak alnına... ...kez de işte ben, ben şuyum ben buyum bilmem ne... ...onun tesavürü lazım... ...eserleri olacak ki hükmü olsun... ...e bir sinik mevcuduz... ...mevcuduzda ne hükmümüz var yani... ...çocuğumuzu Allah alsa... Celle, yani, ...ben canımı vereyim çocuğum kalsın... ...kalmıyor kalamıyor... ...en sevdiğini yaşatamıyorsun... ...en sevdiğini iyileştiremiyorsun... ...kendine bir faydan yok... ...kimseye bir zarar, zarar yok... Zarar, Veriyorsun ama Allah yaratmazsa veremiyorsun. Ama sen zarar vermek istediğinden, teşebbüs ettiğine günahkar oluyorsun. Ayrı bir şey. Katilde oluyorsun, şurada oluyorsun, bu da oluyorsun. Ama allah Teala yaratmayınca bir zarar, karşılığında bir zarar hasıl olmuyor. Sende günah hasıl oluyor ayrı dava. Sebebiyet bakımında E de e, sebebiyetten ileri bir şey geçmiyor. Te, hakiki tesir Allah'a hakiki kudret Allah'a ait, hakiki irade-i külliye Allah'a e bu sefer ne oldu? Senin benim varlığım yok hükmünde. Yani onun böyle anlamak lazım. Yoksa Allah-u Teala bir şey hulleder mi? allah Teala bir şey nüfuz eder mi? Veyahut işte bir, bir adam evliyanın en büyüğü olsa, peygamberle en büyüğü olsa allah Teala onun içine girer mi haşaükelle? Girmez. Ama hadisi kutsilerde işte Bukharilerde var. İşte kündü semaülezi yesb-i işiten kulağı olurum diyor. Herkesin bildiği meşhur Bukhari yani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 ...fenafil mezkur oldum, zikrettiğim Allah'ta kendimden geçtim artık yani... sorsam bana kimsin, kendimi bilmiyorum, kimi Mevla'yı biliyorum yani. Bu sefer ne oluyor, hemen yani, ehvâ, hemen ehvâ, hemen yani makamı. Ben sevdiğim oğlum, sevdiğim ben diyorum. E i̇şte Mecnun o kadar Leyla'ya aşık olmuş işte... ...Leyla dendiğinde buyurun derdi. E adı Leyla mıydı yani, kadın mıydı, değildi Ama o kadar Leyla'yı düşünmekte artık kafasını kendini kaptırmış gitmiş ki... Onda kendi varlığını, onun varlığında yok etmiş, eritmiş ki oradan birisi Leyla dese, buyur. E sana ne ya sen Leyla mısın? Hani zaten diyorlar, <gülüyor> sen Leyla mısın? Kapan, kafan mı gitti? E şimdi böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet hala hasıl olunca adam kendinden geçiyor. Kendinden geçince de efendim enel hak. Yani hak denince ben Mevla'yı söylüyorum ben kendimi, sen kimsin sorsalar, Enel hak diyorum. Niçin, ben yoğum ki Allah var. Benim varlığım hükümsüz yok. Bir de tabi bu laf olarak da söylemek sakıncalıdır yani. Bunu böyle takliden söyleyen mazur olmaz mesul olur. Bu bir makamdır, haldir yaşanılır. İşte e, Leyla denince mezunun buyur dediği gibi kendini Leyla sandığı gibi. O hale gelip de artık Allah'tan başka bir şey görmez makamında bulunan bir adam da bunu söylemişse bu kafir olmaz. Bu müşrik olmaz ama bunu sen ben söylersen.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 Kabir taşlarında evliyanın yazıyor. Kutbu'l-Baktab işte el vasıl illallah. Allah Allah'a vasıl olmuş. Allah'a vasıl olmuş nedir? Allah Teala haşa arşın üstünde mi? Duruyor da bu da buradan işte miraç yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir şekilde o mekana geldiği zaman da Allah'ın durduğu yere haşa ulaşmış oluyor mağazda. Asla bunu diyen, düşünen kafir olur. Allah'a ulaşmak. E bunun manası nedir? Yani tabii bizim anlayacağımız en kolaydır. Allah'ın rızasına ulaşmak. Rızasına ulaşmak. Herkes rızasına ulaşamaz. herkesden razı değil. Çoğu kullarına gazmandır, kızgındır. Bu zat Allah'a kendine razı etmiş. İşte Kur'an kendine de geçiyor. Radıyallahu anh ve radıyallahu Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. İşte Rıza makamının bir tezahür vuslat. Vuslat demek? işte Allah'a ulaşmak. İşte vasıla uğrayan çıplak bir ulaşma. Yani böyle arada hiçbir engel yok. yani işte Arada engel yok. Şu manada herkese şimdi...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 E şimdi ibadeti var, nafilesi var, infakı var, tasadduku var. Ama gidip, gidip, gidip, gıybet etti bir Müslümanı yani. E Mevla da kızıyor şimdi. E şimdi üç yerden razı olup bir yerden kızar. E şimdi tam vasul oluyor. E adamı, adamı hiç kızgın olmazsa, kul Mevla'yı hepten razı ederse bu kula dersin ki bu Allah bundan razı tamam. Hiç kız, kızgınlığı yok buna. Hiç kızgınlığı yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hiç kızmış mıydı? Hiç kızmamış. Öyle dostlar var ki hiç kızılmıyor. Ama biz E, e, e, yani üç kere razı ediyoruz, bir kere kız duruyoruz Kimimiz bir razı edip beş kızdırıyoruz. E bunlar, bunlara şimdi tam bir ulaşma rızasına kavuşmak dememez hani. Ama bunların hiçbiri işte Allah'a ulaştı derken haşa, Allah'ın zatına ulaştığı sıfatlarına ulaştı manasına gelmez. Bir mekana ulaştığı anlamına gelmiş Allah mekanda değil ki sen nereye ulaşırsan Allah'a ulaşamazsın ki hiçbir yere ulaşırsın. Göğe de çıksan Allah'a ulaşamazsın, yarışa da çıksan Allah'a ulaşamazsın. Haşa ukella ekandan menesi olduğu için yani ha sonradan yaratıldı. Çünkü biz sonradan yaratılmışız. Peygamber de sonradan yaratılmış, evliya da sonradan yaratılmış. E havadisiz yani. Ha, biz nasıl Allah'a ulaşacağız? Hulul edeceğiz veyahut Allah Teala'nın bir sıfatı bize hulul ede edebilir mi? Haşa ama bu şey demek değil. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatların tehallukü biahlak ile, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Ne demek Allah cömerttir. Sen de cömertliğe edersen. Birce Allah cömertle benzer mi Haşa? Sen kimden cömertlik yapıyorsun? Allah'ın malından cömertlik yapıyorsun. Babanın malından e, ba baban donsuz çıktı dünyadan sen de öyle. Kimin malı vardı da kimin malından kime veriyorsun yani? Ve atu'u mim <gülüyor> Allah'ın malından Allah'ın fakirlerine verin diyor. Çünkü mal sizin değil ki diyor. Allah'ın malından verin. Şöyle kendi malınızı vermek zor gelirse diyor benim malımdan verin diyor. E hepsi senin. Şimdi o zaman bunu mülaza ettiğin zaman Allah Teala'nın cömertlik sıfatı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 Bunlardan birinde bir, bir insanda bulunursa, bir tane bulunsa bir, Mevla bir kere razı olur. İkinci de daha razı olur. Üçüncü daha razı olur. Allah'ın öyle dostları var. İşte, yani mürşidi kamiller hakkında konuşuluyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin mürşidi kamil tarifinde de vardır. O zaman ben rabıtayı yazarken onu da bir direkt tercüme ettim. parantezsiz olunca kafaları karıştı millet Bir haberleri yok. Cahil insanlar hemen şirket düşüyorlar. Ya işte Allah'ın sıfatlarıyla mı? Efendim muttasıf nasıl bir, olabilir bir mürşit Allah Allah e Ya zaten mürşit olma ki Herkes Allah'ın sıfatlarından bir sıfat Allah'ın Celle Celaluhu kendi zatına yaraşan sıfatın O sıfatın aynısı sende olmuyor ki O sıfattan Efendim Bir nebze bir zerre bir tezahür Bir gösterge bir alamet bir nişan Sende barınabilir Bu da nedir e cömert Allah da cömert diyorsun bir adam için de cömert diyorsun O zaman nasıl oluyor Ne ikramsever diyorsun? Allah Teala Celalü Vel ikram. Yani e kafir mi olacağız şimdi ki adam ikramcı, ikram etti bize deyince ya? E Allah'ın sıfatı da zül ikram. E bir adam da ikramcı olur. Bu nedir? Allah yoktan yaradır. Bu adam da Allah'ın verdiğinden verir. Allah sonsuz verir. Bu adam da gücüne nispetinde verir. Ya yani bu şimdi Allah'ın sıfatının kendini takınması anlamına gelmiyor. Allahu Teala sıfatlarından kula yakışanlar var ya, var el bir Celle Celali kibir sahibidir. Kibir büyüklük Allah'a mahsustur. Allah büyüklük izar eder. Ben büyüğüm der mesela. Ama bir adam en büyük peygamber olsun evliya ben büyüğüm diyemez. Büyüğüm derse Allah Teala gazap ettirir. En çok kim tevazu eder? En, en büyük makam sahipleri tevazu eder. Çünkü Allah'a ne kadar tanrısa büyüklüğünü kendini o kadar küçüklüğünü anlar adam. Onun için e, Allah'ın kibir sıfatı ondan gayrına yakışmaz. El kibri, yavri, yavri, azameti, yavri. büyüklük yücelik ululuk izzet uluv azamet bunlar bana mahsustur diyor. E bir, bir kişi burada çekişirse benlen fe men nazani fi şey'im elim Atarım cehennemin dibine. Tarafına da bakmam buyuruyor. E şimdi sana git benim mütekeb bir sıfatımla sıfatlan dendi mi şimdi? El aziz sıfatıyla sıfatlan dendi mi şimdi? El cebbar sıfatla sıfatlan dendi mi şimdi sana?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 Demek ki Evvelce onun zıttıyla mevsuf idi demektir O yoksa onun tersi vardır İlim yoksa cehalet vardır Kudret yoksa hadisiyet vardır Kerem yoksa işte, Lüğüm vardır vardır Zıttıyla e, Allah-u Teala onun zıttığı da doksanlık Sonradan gelen bir şey iyi diye Bunu Allah'a yakıştırdım ben tamam allah Teala sonradan buna malik oldu Sahip oldu bu, bu sıfat Allah'a sonradan Arız oldu dediğin zaman Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi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 Evvelinde onun tersi vardı demiş olsun. Haşa kafir olsun. Çünkü Allah'a noksanlık is ispat ettin, isnat etti E peki bu noksanlık mı sonradan arız olacak haşa? E noksanlık arız olacaksa demek evvelce mükemmeliyet vardı. Sonra bir arıza oldu noksanlaştı. Gücü kuvveti azaldı, ilmi azaldı. Haşa E yine kafir eder adamı şimdi. Onun için Allahu u Teala ne kemal mükemmeliyet manasında bir şey sonradan hadis olur. Ne noksanlık manasında bir şey sonradan hadis olur. İkincisiyle inanmak insan kafir eder. Ezelden ebede bütün üstün sıfatlarla muttasıftır. Noksan sıfatlardan münezzeh. Bu hangi sıfatlar hakkında söz konusudur? Zati sübuti sıfatlar hakkında söz konusu. Hayat, dirilik bunun tersi ölümdür. İlim bilmek tersi cehalettir. Semuh işitmek tersi sağırlıktır. Mesaj görmek tersi körlüktür. İrade arzu etmek tersi iradesizliktir. Kendi elinde olmayan işler dönüyor yani. Kudret gücü yetmektir. Tersi acziyettir. Kelam konuşmak tersi dilsizliktir.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 işte bu hadis, hadise demek yeni bilgi taze sonradan gelişti. Bizim i̇şte adam şunlar evlen nişanlı bilmiyorum ne kaç nişan bozuluyor sonra birine evleniyor. Sen de zannettin onunla evlenecek bu da evlenecek. Tamam. E sonra nereye döndü bu şey? Hafsa seni evlendim mi hiç Ha tamam ya. Senin demek karın mı olacakmış. He, Allah Teala da bizim gibi evvelim sonu da öğrendi Haşa. E bunu dedi adam. Bunu dedi adam. İşte yani sen şimdi onun için 10 on sene tasavvuf ehlinin Meşayık'ın büyükleri laflarına itiraz edip o şirk bu şirk, Mevlana şirk, bilmem ne şirk bunları konuşuyor. Sen en başta şirkin göbeğinde duruyorsun, Allah bilmediğini sonradan öğreniyor, hava hadise mahal oldu diyorsun. <gülüyor> Evliya olan dediklerini ben sana anlatıyorum deminden beri, olan dedikleri hadislerde de geçiyor zaten. Manalarını anlamak lazım, doğru anlamadığın için şirkle itham ediyorsan. E seni şimdi doğru anlamak mümkün değil, öyle bir laf konuşuyorsun ki tevhile müsait değil, tevhile müsait değil. E ancan Allah Teala sonradan hiçbir şey arız olmaz. Bak, ne diyor? Ve la ta'teri ila varizu. Avariz, arız arız, ne demek? E şimdi ben bir mesela sopa sağlam duruyordum birden karnıma ağrı girdi. Buna arız arız deniyor mesela. Arız oldu. Arız oldu ne demek? E yarım dakikalık yoktu. Adam bir saniye sonra bir tabak olsun felç oluyor. A-a! elaya tutan düzgün adam birden ne oldu? Mefluç oldu. Arız oldu buna. Nüzül derler mesela. Nüzül felcin adını eskiler.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 Çıkartmayın yani, alaştırabiliyorsan alaştır. Allah'ın ayetleri hakkında tefekküre girer. E, sorun yok, Allah'ın büyüklüğünü anlamış oluruz. Ama velakin ulaşabileceğini, tam anlayabileceğini zannediyorsan yani yanılıyorsun. Allah'ın ayetleri sonsuz ve sınırsızdır. Sen şimdi, gökte neler arzu oluyor? Güneşe ne hal geliyor? Ayın başına ne hal geliyor? Efendim O tutuluyor, o husuf oluyor, o küsuf oluyor, o değişiyor, o dönüşüyor. O küçülüyor, o büyülüyor, o doğuyor, o batıyor. Bunlar hepsi tekayyürat, intikalat. Haller arız oluyor. Bir an evvel olmayan, bir an önce olmayan bir hal ona yeni geliyor yani. Heh. E şimdi mesela temiz adam kirleniyor. Hasta adam sağlamlaşıyor. Sağlam adam hastalaşıyor. Kısır adam çocuk sahibi oluyor. bunları hep arız açıyor. 80-40 senede çocuğu olmamış.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 Bir hadifat var bir de mütecedidat var. Yani sonradan arız olanlar Mevla'ya müsait değil. i̇snad caiz değil ve şirktir. Ama mütecedid yenilenen haller. Mesela şimdi yenilenmeyi şöyle anlayabiliyoruz. Eğer ki bunlar zati sıfatlarında olmaz. Mesela zati sıfatlar demin saydım. Şimdi öbür çubut sıfatlarında da sayalım. Vücut varlık. Varlığı ezelidir, evelidir. Kıdem, eveli olmamak. Beka, sonu olmamak. Anladın mı? Beka, sonu olmamak. Şimdi şey ona takmış ya. Beka, Allah'a mahsustur, diyor. <gülüyor> Akit'in yazarı işte abimiz E, Yahu sen, tamam da mübarek adam, sen bu kadar kafan çalışan adamsın, Onu tevil edemiyor musun? Yani? Beka allaha mahsus, hakiki beka allaha mahsus. Ama şimdi devletin bekası sorunu var, e bekası sorunu var. E beka allaha mahsus, sen bu devlete beka ne istiyorsun? Kardeşim, on demiyor ki ona. Devlete beka istemenin manası, dünya durdukça, dünya baki değil ki devlet baki olsun yani. Dünya bitirse ne devlete kalacak, ne millete kalacak yani. E, ondan dolayı,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 Kıdem zaten Allah'a mahsus. Kıdem bir şey de yok. Her şey sonradan oldu. Ama beka derken dünyanın var olma var olduğu kadar. İşte biz de diyoruz ya dualar ederken falan. Bunlar yanlış bir dua değil ki. Ya Rabbi işte mahşer sabahına kadar işte ehl-i sünneti daim eleyeceğim. Mahşer sabahına kadar bu külliyeyi, bu camiyi işte yaşat. Efendi yolunu işte paydar et falan. E bu dualar yasak bir dua der ki mahşer sabahına kadar.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 Fakat işte o beka lafında biraz şey çok, nizah lafzıydır ama. Şimdi milletin de dediği beka sorunu var, beka istiyoruz dediği de Efendim sonsuzluk istenmiyorlar. Bir Müslüman dünyanın sonsuz olmadığını inan, inanıyor zaten bunu konuşmanın bir kere. belli. Şimdi beka Allah'a mahsus sonsuzluk. Vahdaniyet teklik. E, şu anda da tektir. Yani biz varız tamam bizim varlığımız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 E şimdi bunu anlamayacak ne var ya? Kıyam bir hepsi zatıyla durmak. allah Teala var. Neyle var? Zatıyla var. Biz varız, var mı? Varız. Neyle varız? Allah'ın yaratmasıyla var olduk, yaşatmasıyla hay olduk, diri olduk. Efendim durdurmasıyla duruyoruz. Öldürmesiyle öleceğiz, diriltmesiyle dirileceğiz. E şimdi senin burada, senin kendinde ne var burada? Ne hüner var? Hiçbir hüner yok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 yani hayat sıfatına sahip. Değil. Şimdi o zaman gökler yerler bizim gibi hayat sıfatına sahip değil. Onun için insan e, insanda Allahu Teala'nın sıfatlarının suretleri var. Mesela arşta yok. Kürsü de yok. Mesela hayat yok, ilim yok, işitme yok, görme yok. Demek Mevla'nın tecellisine mazar oluyor ama o sıfatlara sahip değil. Dirilik bize vermiş. Şimdi onun için ne diyor? Sen diyor kendini tahsebe E dirmim küçük mü? Vefik Küçük bir şey zannediyorsun kendini bir metre buçuk bir, metre 70 kg adam. E, en büyük alemler sende dürülmüş. Niçin buyrun mavi? Hani ardı ve yerim göğüm almadı beni. Ahmet Hamd Belin de var bu. Yerim göğüm almadı beni. Necun mekandır. Mekanda Mevla mekansızdır. Mekana sığmaz. Velaki mesela hani kalbi Mümin. Mümin kulumun kulunun kalbi aldı beni. Mümin kulun kalbi nedir? Senin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 Lill melâke Dedi ki ben yerde halife yaratacağım Niye halife gökte dil de yerde Niye halife efendim e, Gökler Yerler gibi melekler gibi Nurani işte efendim Allah'ın tecellilerine mazar olan dil da en büyük tecellilerine mazar ama e, Efendim Senin benim durumumdaki bir insan Yani Çünkü Allah-u Teala'nın Sıfatları ancak onda var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 Nasip almışsa benim ilim sıfatımdan o kadar fazla severim bu Tabi ki ilmiyle amil olmak kaydı şartıyla. E dolayısıyla şimdi Allah-u Teala'da hiçbir noksallık yok ki sonradan hadis olan bir şey onu tamamlasın. Ama bizde devamlı noksallık olduğundan tamamlanır. şimdi Ama Allah dirilticidir. Ama ezelde bir şey diriltmemişti daha. El-Mümit öldürücüdür. Öldürücüdür de. E şimdi kimse yaratmadı ki öldürsün. Ezelde yaratmamıştı ki. O zaman ne olacak? El-Halik yaratıcıdır. E, daha bir şey yaratmadı. El-Razik er rızık verici. E, kimse yok ki rızık yiyecek. Yaratmamış. ha onla, Bunlar izafi sıfatlardır. Ne diyoruz bunlara işte? İhya, imade, tehlik, terzik. Diritmek, öldürmek, yaratmak, rızık vermek. allah Teala ezelde de bu sıfatlara sahip miydi? Sahipti. Nasıl sahipti? Bil kuvvet sahipti. O kuvveti var mıydı? Diritmek ucu var mıydı? Öldürmek ucu var mıydı? Rızık vermek ucu var mıydı? Yaratmak gücü vardı, vardı. İstediği zaman bunları devreye soktu. Ne zaman başlatmayı murat ettiyse o zaman başladı. Kimse onu faali muhtardır. dır, faali mucep değil. Zorlayış yaptıramaz ki ona kimse. İstediği vakitte istediğini yarattı. İlk mahlukunu da yarattığında yani efendim soğan semun nurunu, ruhunu diyelim. İşte benim arz yaratma suyu yarattığında, e, ilk yarattığında da o noktada onun üzerinden zaman geçmeye başladı yaratılan şeyin. Yaratılan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 İşte suyu yarattıysa su her hayat sahibi canlı suyla yaşar ama suyun kendi, suyun kendi bizim bildiğimiz manada hayat sahibi değildir. E, dolayısıyla cansızları yaratmıştır. O zaman halk sıfatı tecelli etmiştir Ama şimdi suya ne rızık verecek? O zaman razik sıfatı tecelli etmez. Ondan sonra ne yaptı? E, i̇şte melekleri yarattı diyelim. İnsanlardan evvel yarattı. E melekleri yaratsa? E, melekleri yarattığında halik sıfatı tecelli etmiştir. İhya sıfatı da tecelli etmiş Çünkü melekler diridirler. İstediğini öldürebilir. Öldürdüyse mümit sıfatı da tecelli eder. Razık sıfatı tecelli etmeyebilir. Neden? E melekler yemez içmezler. E sonra Adem Aleyhisselam'ın yaratmışlığı. Tabi Adem Aleyhisselam'dan evvel cinler yaratıldı. Cinler yeri içerler yani. Onlarda rızık vardır. Dolayısıyla cinlerin yaratılmasıyla ne olmuş oldu? E zaten e, ihya, e, taklik hepsi devreye girdi karzık rızık vermede devreye girmiş oluyor çünkü cinler yer yerler içerler anladın mı? Sonra Adem Aleyhisselam'ı Aleyhisselam yarattı. Adem Aleyhisselam'ı yarattı ama zaten cinlerle insanlar o noktada mükellef varlıklar oldukları için eee dört sıfata cinlerle tecelli etmiş oluyor. Cinlerin ilk yaratılmasıyla vel canne halakna mukabilen nars cinlerin babasının adı Can. Onu yaratmasıyla başlamıştı halakna işte yarattık diyor işte ilk mahluk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 Bundan sonra benim rızkım kesilmiştir Öyle ölen adam artık Allah-u Teala'nın razık sıfatı, rızık veren sıfatı o kişi hakkında tecelli etmiyor. Ama o kişi hakkında tecelli etmemesi bir arıza sonradan hadis olan bir şey değil ki. Allah-u razık sıfatı ezelden beri bil kuvve vardır. Ne zaman rızka müsait kullar yaratmışsa ondan sonra bil fiil rızıklandırmaya başlamıştır. Ondan sonra kim öldüyse ondan rızkını kestiyse e, dirilere rızık vermeye devam etmektedir. Razık sıfatı yine devam etmektedir. Onun için izafi sıfatlar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 İhya da devreye giriyor. Tamam mı? Ama yiyen içen canlı başlayınca cinler gibi insanlar gibi veyahut da hayvan böcek şunlar bunlar yeri yarattığı zaman burada hayvanat hayvanlar yiyor içiyordu. E, onlar tabii yani hayvanların da evvel yaratıldığı anlaşılıyor. E, yani dünya varken cinler 2000 sene dünyada iskan edildiler. Adem Aleyhisselam'dan evvel hayvanat vardı yani. Dolayısıyla onlar da yiyen içen mahluklar işte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 Sonradan kazandı. E, devreye sokup iş yaparsa, hünerini ortaya koyarsa bil fiil yapmış olur. Yok o sıfata sahip olup da iş yapmazsa bil kuvve o sıfata sahip olur. Ama fark nerede? E fark nerede? Allah-u bu sıfatları ezelden kendisiyle sabit. Sonradan müktesep değil. Ama bizimle ilgili izafi sıfatların hepsi sonradan kazanılmış şeylerdir.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 Ondan hiçbiri Allah'a yol bulabilir. mi Maşallah. Hepsini yaratan o, istediğine gönderen o, istediğinden kaldıran o. İşte Allah'ımız'ın Celle Celle sıfatlarında yani ennafi, o fayda veren, dar, zarar veren. E şimdi zararı yaratıyor, sana hastalığı yaratıyor. Bas bas bağırtıyor. Ondan sonra da eşyafi, şifa veren devreye gyrir. E senin burada sana bir zarar verdiğinde dar olması, o zarar yaratma kabiliyeti her zaman var. Kabiliyeti yani derken sıfatı her zaman var. Ama kime o bu zarar verdi? O sana taallum ediyor.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 Fark etmiş olmanız lazım. Bundan dolayı Rabbimiz tebâreke ve teâlâ e, mesela Ehl-i Sünnet'e göre e, hissedilen arazlardan hiçbir şeyle e, mevsuf olmaz. Mesela renk. Araz bir şey. Bilmiyorum. Şimdi bu görülen, edilen efendim tat, koku, lezzet. O zaman, acı, tatlı bilmiyor. Çünkü bunlar mesela hep sonradan Cevherler de sonradandır, araziler de sonradandır. Cevheri de arazı da hepsi hadistir. E kendi başına durabilen varlıklar duramayamaz. Kendi başına durabilen o manada yok da ama işte işte tahta bir şey kendi başına durabiliyor. Üzerindeki renk de tahtaya tebaan o renk görükebiliyorsa Yoksa renk havada böyle bir renk göremezsin. İlla bir şey bulaştıracaksın da rengin rengini göresin yani. E şimdi bunlar efendim kokular, lezzet bunlar mizaca tabidir. Mizac ne? Bünye, bünye nedir? Bünye cüzlerden terekküp eden şeydi. Mesela bizde bir bünye var. İşte bünyen bozuldu, şun bozuldu, sağlığın bozuldu. E sen mizacın bozuldu. E senin şimdi mizacın, bünyenin bunlar ne diyorsun onun adına? E işte efendim su, hava, toprak, ateş. E sen dört tane e, unsurdan, ana temel maddeden yaratılmışsın. İşte ateşin düsemini donsan ölüyorsun. İşte efendim ateşin çıksa ateşin çıksa bilmem kaç dereceden sonra ölüyorsun.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 Bu bünye bunlardan müteşekkirmiş. allah Teala da haşa, bünye olur mu haşa, mizaç olur mu haşa, cüzlerden parçalarda derlenme, toplanma olur mu haşa. E o zaman o renk de, tat koku da bilmem ne, e bunlar cisimlerde, sonradan yaratılmış cisimlerde tahakkuk eden sıfatlardır. Onun için felsefecilere bakmayın. allah Teala işte bizim gibi lezzet alır, hissi, maddi lezzet alır, haşa falan demişler felsefeciler. Bu felsefecilerin yatacak yeri yoktur yani bunu, bu, bunu diyenlerin. Onun için ehli sünnet vel cemaat ve e, ehli e, hak din erbabı bunu nef yetmişler. Çünkü bunlar sonradan yaratılanların özelliklerindendir. Sonradan yaratılmış sıfatlardır. Allah-u kaim olmaları, mevcut olmaları düşünülemez. Peki fezlekesi bu bahsin. Lem yezel. Allah-u Teala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 Ama Allah-u Teala bu celal sıfatları içerisinde zevalden daim amin etsir. Hiçbir Celal sıfatı, heybet sıfatı, azamet sıfatı, izzet sıfatı, kuvvet sıfatı hiçbiri en ufak bir noksanlığa uğramaz. E çünkü kim o noksanlaştıracak? Hepsi kendinden. Kendi malı, kendi kendi kendinden olan, kendi malını gider şey eder mi? Zayi eder mi bir insan mesela? E allah Teala kendi sıfatları kendinden, kendi varlığı kendinden, kendi zatı kendinden.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 Hangi konuda? Her konuda mükemmeliyeti var. Bunlar en ufak bir zeval söz konusu olur mu? Olmaz. Zevalden münezzehlikte daim oldu. Devamlı münezzeh yani. Müsteğniyen. Ve müsteğni oldu. İhtiyaçsız oldu. Neden? an Ziyade edil istikmal. Kemal talep etmenin fazla kemalat istemekten de müsteğni oldu. Ben şimdi ilmim var. Biraz daha ilim istemez miyim? İstemez olur muyum? En çok ilme efendim bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden tabi kalim mi var? Yine diyor Rabbi zidni ilme. Habibim ilminin ziyadeliğini benden istediyor E peki allah Teala hiç ilminin artmasını ister mi aşağı? Niye? E bilmediği bir şey yok ki. Bilmediği bir şey yok ki. Olmuşlar olmuş biliyor. Olacaklar olacak biliyor. olmayacakları olmayacak biliyor. <gülüyor> Her şey bitti. Malumatı sonsuz ayrı hava ha, İlim de mükemmel. Mükemmel ne demek biliyor musun? Bir en ufak yarım puan bile, bir bir puanı, yarım puan bile bir fazlalığa müsait değil.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 Çünkü senin ilmin bir sebeple ya okuyarak, ya içterek, ya görerek, ya tutarak, ya koklayarak bir şey öğreniyorsun. eşim sen, efendim, gücün bir sebeple, işte vitamin al, hap al, C vitamini düştü, demirin düştü, kömürün düştü, çinkon düştü. İnsanda ne kadar maden var. Topraktan dolayı, su hava toprak adı, bütün madenler toprakta ya. Şu o topraktan dolayı, aşin benim, Feritinin meritini, işte yavrucu içimden takmışlar hepsine... E işte demir, kömür bilmem ne, çinko bilmem ne. İnsanda hepsi var. Biraz o düşüyor, biraz o düşüyor, biraz o düşüyor. Madenleri, neden toprak madenlerle getiriyor vücuda? Ha, babamız adım asla topraktan yaralı. Bizde yediğimiz toprak gıdalarından insanın yaradıldığı meni su. Dolayısıyla o toprakla gelen bütün elementlere ihtiyaç var. Anladın mı? E bu da ne oluyor? Sebeplere mütevekul. Her şey sebeb o var. C vitamini al. Yok, bilmem ne al. E şu şey, ye, portakal ye. Limon ye, şey ne, mandalini ye. Ben nerede yiyeceksin? Bir kasa mandalin sen 100 gram C 200 gram edecek. Adam diyor senin günlük ihtiyacın 1500 gram. Ben 1500 gram ne diyor? Bir portakallı ye ulan bir portakallı. Bir portakallar olur mu? Bir kasa portakallı yesen 1500 gram zor alırsın. Her şey sebebe bağlı. O zaman hapını çıkartmışlar. İşte ben az bir hap yut falan. E şimdi devamlı işte kuvvetim artsın, gücüm artsın. Halsizliğim var, uykusuzluğum var. Uyuyorum uyuyorum doyamıyorum bilmem i̇lla, illa bir çuturda Bir şeyler eksik işte İstikmal talebi devamlı kemal devamlı ilerlemek Çünkü neden her şey sebebe bağlı Onun için de doktor tezgah Gez işte attar o, o, Efendim hepsinden bir medet Sebepler alemdeyiz yarattığım dertlere Deva yarattım buyurduğu için ilacımıza bakacağız Ayrı dava Ama neden oluyor bu İşlerimiz kendimizden değil yani Üretim kendimizde yok Üretime Mevla'nın yarattığı esbabı sağla, Bağlanmakla sağlanıyor. Onun için devamlı ilerlemek istiyoruz. Artırış istiyoruz. Fazlalığa ihtiyacı yok Allah-u Teala'nın. Bundan dolayı Rabbimiz Tebareke ve Teala efendim Celal sıfatlarında cevalden münezzehtir. Celal, celal, celal sıfatlarında cevalden münezzehtir. Çünkü neden? Bütün mükemmellikler ondan kaynaklanıyor. O başlatıyor. O veriyor. Yine sonra tekrar ona dönüyor. E dolayısıyla bütün mükemmeliyetlerin kaynağı odur. Biz o kaynaktan işte istibade etmeye çalışanlardanız. Allah'ımızın faydalandırdığı kadar faydalanamazsın. O da başka bir şey. Adam istediği gıda vitamin alsın. İşte kanser olmuş, tömür olmuş, hücreleri ölmüş. Ne vitamin verirsen ver. Artık düzelmiyor. Hatta bazı doktorlar diyorlar sanki vitamin falan böyle kuvvetli gıdalar, et, süt, pişirilere de vermeyin. tümürü ta beter edersiniz. Çünkü küllü mane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 yani sağlıklıya gelen işte ettir, süttür, buttur onlar e, fayda veriyor. Hastaya da sen de istediğin kadar kuvvetli gıda ekleden adamın hastalığı artıyor. Çünkü neden bu sefer bozuk hücreyi besliyorsun bozuluyor. Ebu cehil karpuzuna bastır suyu, acılı artıyor yani. Onun gibi Rabbimizi böyle tanıyacağız. Kemal sıfatlarla muttasif, noksan sıfatlarla münezzeh. Bütün sıfatları kadim, zatı gibi. Kendisini asla hadis ve sonradan olan hiçbir sıfat hulul etmez, nüfuz etmez, eklenmez, ilişmez, bulaşmaz ve sonradan arız olan hiçbir felaket, hiçbir rafet, hiçbir husibet, hiçbir hal efendim, cisimlere mahsus, sonradan yaratılanlara e, e, benzeyen hiçbir arıza Allah Teala ve tekaddes hazretlerine efendim arız olmaz. Böylece inşallah önümüzdeki e, dersimizde Allah Teala'nın rüiyeti